الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأفضل الصلاة وأتم التسليم لسيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله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 نسلر ان yani, nedir? E, nedir yani درد ایمام Ehl-i sünnet nasıl kitap bu sünnetten anlamış? Ehl-i sünnet dedik, sahabenin uzantısıdır. Şimdi biz üç ders yaptık, bugün dördüncü dersteyiz. Bu arkadaşlar çok önemli meseledir. Buradan şeytan ciliş yapıyor, kaydırıyor insanları. İki, sırat müstakim nedir? Sahabenin gittiği yoldur. İki üç taraf var şeytanın vasıtasıyla. Biri ifrat, biri tefrit. Biri çor çoruna taklit. Ne derseler odur, akıl paydos diyorsun akla. Hocalar ne demişseler odur. Birisi de aklı ön plana çıkartıyor. Hocam hoca takmıyor Ben de delil var elimde, benim de nas var elimde, benim de yöntemim var, ben de adamım, ben de iştah edebilirim. çi tarafta da nedir? Sahabeden ifrat tefrittir. Sırat müstakimden dalalet yoluna düşenlerdir. İşte bu derslerin üzerinde bizim durmamız çok önemlidir. çi sırat müstakimden kaymamak için. Bir kısmı ne diyor bize? Sen öyle diyorsun. Ama dört mezhep Sahabeden iki buçuk dönem sonra çıktı. Ondan öncekiler sapık mıydılar? Sırat müstakim üzerinde değiller. Ya bu soru yanlış. Biraz daha hakikatini anlatsak bu soru cahilcedir. Neden? Çünkü Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem zamanından 4 imam oluşana kadar aynen mezhep vardır. Ama adı koyulmamıştır. Bunlar geldiler sadece törpilediler, sistemini kurdular. Bu dört mezhebe de allah Teala kabul yer üzerinde, kabul buyuru, bu, olacaktı, yazdı onu. Bu dört mezheb öyle kabul olundu. Yoksa onun haricinde bunlar bir şey yeni bir şey getirmediler. Neden getirmediler? Çünkü biz anlattık diğer derslerde de Resulullah'ın zamanında رسول koymuş hiçbir meselede Noktayı koymen meselede ihtilaf olmuştur. Bu kadar bir sorun yoktur. işte bu sahabede e, böyle uyguladılar. Dört imamda da sahabeden aldılar. Şimdi o soru soran diyürken diyorsun ki dört mezhep. Tan öncekiler neydir? Dört mezhepten önce aynen dört mezhep gibiydiler. Zaten dört mezhep fıkhını oradan aldı. Birisi Abdullah İbni Abbas'tan aldı. Biri İbni Mesud'dan aldı. Biri İbni Umar'dan aldı. Ve Hakkese sahabelerden aldı Her sahabe bir yere gitti. Hanefiler genelde kimi, kimin fıkhını e, taşıdılar, ilgilendiler onunla. Çünkü onların hocaları Kufa'da Abdullah bin Mesud'u'ydır. E tabi ben geldim. buraya size ders verdim. Benim fıkhıma, benim derslerimde Ee, dini öğrenseniz tabi benim yöntemimden ne olursunuz? Etkilenirsiniz. Ben taassupçı birisi olsam sizi de taassupçı ederim. Ben doğru yolu seçen olsam siz de benden doğru yolu seçeni öğrenirsiniz. Sahabeler de öyle yaptılar. Her şey kendi yüresinde o sahabeden etkilendi. Onun için Resulullah vefat ettikten sonra sallallahu aleyhi ve sellem sahabeler Nuktalı meselelerde hiçbir ihtilafleri yokuydu. Çünkü Resullah nastan onu dondurulmuştur ibadetler. Ama nerede ihtilafler oldu fıkhi meselede? Nerede Resulullah kapıyı açık koymuştur. Cümlenin sonuna nokta değil vircül koyulmuştur. Bu da dinin bir rahmetidir. Bu ihtilaf dinde bir rahmettir, nikmet değil. İtikatta bir cüzünde ihtilaf etsen nikmettir. Fıkıhta rahmettir. Ondan dolayı Dört mezhep dediğimiz ehl-i sünnet Resulullah'tan almış matodunu, yontemini, her şeyini. Sadece bizim için düzenlemişler. Nasıl Hazreti Ömer geldi, orduyu düzenledi? Hazreti Ömer'den sonra İslam ordusu düzenli değildi. Anlatabildi değil mi? Defter tuttu, sicil tuttu, liderlerin adını yazdı, kumandaların adını yazdı vs. Hazreti Ömer yaptıktan sonra bütün şeylerden Hazreti Osman geldi, مشاف جمیٹ مفت اصل تو ہیر عالمی بند مسرت مسور آئینند لڑ نسل پھیم بڑھ bir بشکشری Ama ne de var? İhtilaf olan meselelerde şeriat burada ne vermiş? Esneklik vermiş, orada ihtilaf ettiler. İşte onun için bu dört mezhebi, diğer mezhepleri Allah subhanehu ve teala yazmadı. Kabul olsun yer üzerinde. Bu dört mezhebi yazdı, onun için biz zamanında dedik bu dört mezhep Allah-u Teala levh-i mahfuzda bunlar için, dünyayı yaratmadan önce, ''Benim ümmetimin fıkhı dört mezhebe teslim olur.'' Evet, bunda bir mahsuru yoktur. Bazı arkadaşlar at gözlüğü takmışlar, anlamıyorlar. ''Olur mu ya?'' diyorlar, ''Sen ne yaptın? Levh-i mahfuzdan bile başladın haber vermeye.'' Ben haber vermiyorum, Allah Teala kendisi haber veriyor. Yer üzerinde bir şey kabul bulunsa kıyamete kadar öyledir. E çifir de diyorlar, ''Hayır, çifiri yer üzerinde kalmaz hiçbir zaman.'' Hiçbir zaman bir çafirin yöntemi kalmaz. Değişilir. Anlatabildim mi? Ama Allah kendi dinini kime teslim eder? Allah demiş benim dinim kıyamete kadar aynandır. Değişilir mi? Kime teslim etti? Birinci kuşağı teslim etti sahabe-i kirama. Sahabe-i kiram zincirleme bu gücüne kadar geliyor işte. Allah dinini teslim eder mi başkasına? Eğer sen böyle düşünürsen senle rafiziler, şiiler aynı düşünürsünüz. Onlar da diyorlar sahabeler hıyanatlık ettiler Resulullah'a. Değiştirdiler Resulullah'ın vasiyetini çifre düştüler. Onlara göre sahabeler kafirdiler. O zaman ne oldu? Sahabe kafir olsa anlamı gelir şeytan planı başarılı oldu. Çünkü birinci kuşağı چetsen fıkh nereden gelecek bize? Ondan sonra şeytan istediğini işletir. Ama Ehl-i Sünnet öyle değil. 4 mezhep allah Teala 4 mezhep vasıtasıyla bu din olmuş tamamlanmıştır. Biz işte bunu anlatıyoruz. Biz başka şey anlatmayız arkadaşlar. Dört mezhebin matodunu, sistemini, yöntemini anlatıyoruz. Eydir dersin sen burada bizim mezhepliğe davet et. Evet mezhepliğe eğer surat müstakim ise evet ben burada da mezhepliğe davet ediyorum. Eğer surat müstakim ise. Yani şimdi başın ağrıyor. İlacı nedir bunun? Çesi batmak mı? Kimse sana akıl, aklı selim değilsin bunun desen. Ama başı ağrıyor, ilaç verirsin, ağrı kesici. İlaçlar. Şimdi mezheplerde hata var mı var? Taassup var mı var? E bundan dolayı biz mezhebi iptal mı edelim? Velahuci bir tane çıkar, bugün de çıkan var diyorlar, iptal ettik mezhepleri. Eyvallah, iptal edin. Eydir sizden önce hiçbir alim mezhep iptal etti mi? Tarihe bakıyoruz 1400 sene. Yani 1300 sene. Yani 1350 sene hiçbir alim çıkmamış mezhebi iptal etsin. Çıkanlar var, itibar bulmamışlar. Bir zahireler çıkmış, onlar da Ehl-i Sünnet'in çizgisinden çıkmışlar. Tek tük alim çıksa bile itibar bulmamış, olduğu yerde ilmi çürümüştür. Bu ne demektir? Niye her sene Allah-u Teala diyor, her sene 100 senede bir musluk çıkar, Bu ümmetin ilmini tazeler. He? E allah Teala'nın demek ki bu sözü çıkmadı. Haşa ve kefe. He yüz senede bir çıkıyor. Din tazeleniyor. Ha tevhide çağıran oluyor. Mentote çağıran oluyor. Ama buna bu muslihlerin içinde. He? Yüz senede bir değil. Yüz senede bir kaç tane de çıkıyor elhamdülillah. Hiçbirisi demedi ben mezhepsizim. Bak fark buradadır. Ama ne dediler? Evet mezheplerimizde yanlış var ise mezhebi törpülüyorlar, iraya sokuyorlar. İşte bizim yöntemimiz bu arkadaşlar. Onun için bütün alimler, mutedil alimler ve bütünü mutedil olmayanlar da yoktur. Alim bir günde dedik ki ben mezhepsizim desin. Çünkü yeniden keşfetmeye gerek yoktur. Her şey keşfolunmuştur. İştihad ve iştihad kapısı kapanmamış. Ama iştihat kapısı ne de açıktır? Tercih meselesinde açıktır, güncel meseleler de açıktır. O bir meselelerin noktası koymuş icma var. Ne de iştihat ediyorsun? İcmadan sonra iştihat olmaz. Virgüllü meselede evet, yüzde alttuz, yüzde yirmi, beş, yüzde yirmi kapı açıktır sana. Ne kadar ilmin yüksek oldu, iştihat savuyun yüksek oldu, piyasa ortada. At melzemeni ortaya, ara, diğer alimler notunu verir sana. Evet doğru mu yanlış mı diyeliler sana. Anlatabildim mi? Ama başımı ağrıyor çesi batmam parmağım bir şey yara çıktı içinde de çesi batmam nedir? Akıl mantık değilim. Onun için hiçbir alim tarih boyunca mezhepsiz değilmiş. Bu olmazdı kıyamata kadar. Anlatabildim mi? Ha bu değil şer değil ki biz diyoruz illa birden hanife olsun şafi olsun. Havam şerttir. İlim telebesi oldu, şerttir. Anlatabildim mi? O mezhebi öğrenecek, ilkelerini bilecek, matodunu bilecek, ondan sonra mezhebin içinde tercih edecektir. Hanefi mezhebinde de bu var. Ki Hanefi mezhebi neyden suçlanıyor? Re ile suçlanıyor. Halbuki Hanefi mezhebinde o kadar baba alimler var. Me Müctehir-i mezheptiler. Mezhebin içinde tartışıyorlar Hanefi mezhebini racih kavur koy koyurlar. Öncesi kim midir İlk öncesi İmam Abu Hanife'nin kendi telefesi Abu Yusuf. Muhammed. Bunlar ne yaptılar? Abu Hanife'ye muhalefet ettiler. Abu Yusuf 3'te bir mezhebinden döndü. Neden? Deliller olduğu için de o değil ki döndü Abu Hanife'nin Nuh'ta koyulmuş meseleler. İstihadi i̇şte meselelerden. Her döndüğünde de diyor vallahi benim imam olsaydı o da dönerdi benim gibi. Nereden öğrendi bunu? Kendi imamından öğrenmiş. İmam ona öyle öğretmiştir. Hakkı gördün tabi olacaksın. En sonda da Hanefi mezhebinde İbni Abidin bile Haşiyede çok meselede mezhebin içinde tercih ediyor. Haşiyet İbni Abdin deyip geçmeyin. Haşiyet İbni Abdin Hanefi mezhebinde çok muteber bir kitab ولو متأخirdi ama adam mezhebe hakimdir. Fıkhı da Güzeldir, da biraz uzaktır yani. Ve herkese, hembeli, şafii, maliki mezheplerde de böyle alimler çıkmıştır. Şimdi biz biz Biz yöntemini öğretiyoruz. Başka bir şey öğretmemiz. Kimse ka biz yeni bir şey şey Kimse yeni getirdik. Biz yan yanlış anlaşan da şimdiden diyoruz شافیمس biz مسنگ imamın fıkhı anlatıyoruz. Yöntemini anlatıyoruz. Dedik nedir? Eski dersleri biraz geri dönsek Ehl-i Sünnete göre bir de üzerine basıyorum. 4 rese göre, 4 alime göre, 4 imama göre 4 imam dedik. E tabi u tabi'in, tabi'in, ashab-ı kiram Resulullah'ın getirdiği dine göre kaynağımız kidir, Üçüncüsü yoktur. Nedir? Kur'an sünnet Asıl bütün ilim buradan alınır. Bunları kim alır? Allah'ın emrettiği gibi bir taife, bir azınlık anlar bunları. Bütün ümmet anlamaz bunları. Ayette geçtiği gibi. Geç, geçen derslerde bunları acukladık. Taifetum minel mu'minil liyetefeqqahû din Bir taife kalsın cihada bile gitmezler Din öğrenciler. Din öğrenciler siz döndüğünüzde ihtiyacınızı, dini ihtiyaçları olarak giderir. Onun için sahabe-i kiramda fakih olan azdı Elimin parmağları sayısı kaderidir. Ama sahabeler on binleridir. İşte bu azınlık ulamah ulamah dedik nedir? Peygamberlerin varisleri kitap sünneti olan anladılar Oradan Allah ve Resulü ne demiştir? ilim دن zamanında elimiz ندر elimizde var رسول اللہ زمان رسول Eskiden bir şey olurdu dönürdü Resulullah'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem noktayı bırakıyordu. Güncel meselelerde ne yapacağız? İhtihad edecek. Kim edecek? Ben mi? Senin Ahmet mi? mi Mahmut mu? Hayır. Kim varis ise, peygamberlerin mirasatını almışsa, para al değil. Peygamberler ne miras koyarlar? İlim. Kim onu hakkıyla almışsa onun hakkı var ihtihad etsin. Ona götürürüz. Diyarız bir şey geldi, Resulullah zamanında yok uydur, suya benziyor. Bunun içmesi halal mı halal? Halaldır, haram mıdır? Kim bunun fıkhını verecek bize? Kassaba götürmeyeceğiz. Bakkala da götürmeyeceğiz. Kime götüreceğiz? Alime götüreceğiz. Her alime de götürmeyeceğiz. Alimin de şerti var ehl-i sünnette. Ne olacaktır? Resulullah'ın mirasını hakkıyla alacaktır. Hakkıyla aldı. Kriterlere uydu. alimdir. Ona diyeceğiz. Ne diyorsun bu güncel meselede? Onun da adını koymuşlar kıyas. Ne oldu? 4 oldu. Bu dördü bizim ehli sünnetin olması olmazıdır. Bu dörtte icma etmiştir. Dinin kaynağı dörtten hallolur. Kitap ve sünnet asas kaynaktır. İcma şerktir. Onu tamamlayıcıdır. Kıyas da güncel meselelerde fıkıh vermek için olmaz olmazdır. Ondan sonra 3 tane daha var kriterler Urf, مسالح مرسلہ, فقہ الصحابہ و هاکزہ. Bunlar جبی مeseleler de onlar üzerine احتلف olunmuştur. Ama bu olması olmazdır. Onlar da bir zenginلiktir. Biz bunu anlatıyoruz. Kısacası. Bu ders budur. Ama bunu yönteme koyar can, şeytan bırakmıyor. Düşmandır. He? Ne yapıyor? Değiştiriyor. Bu asas bizim Dersimiz bunları anlattık. Bunları delilleriyle anlattık. Niye sahaba şarttır, icma şarttır, şerh etti üç ders de bunları. Bugün nerede kaldık? Bugün ne meselesindeyiz? Ehli sünnetin bir tane kendisi kimliğini tanıyacak ki. Nasıl ben ehli sünnetim? Benim tanımım var. Kriterler var. 1 2 3 4 bunlar benim üzerimde olsa ben bu Ehl-i Sünnet'e mensubum. Ben Türk vatandaşı olmam için neyim olması lazım, kimliğim olması lazım, ikamet olması lazım, babam belli olması lazım vs. Anlatabildim mi? Yani eskiden buna ne derdiler? Hatırlarsınız şimdi kalktı. Kütük, kütüğün var mı derdiler sana. Git kütüğünü nüfustan getir derdiler sana. O kütük nedir? Senin özgeçmişindir, sülalenin özgeçmişidir. Şimdi kütüğü belki bu nesil anlamıyor çünkü bilgisayar olacaktır. İşte o kütüğün nedir o olması lazım sende ki ehl-i sünnet olacaksın. Yoksa her şey ben ehl sünnetim ondan sonra ehl-i sünnet adına yanlış yapar fatura da ehl sünnete kesilir. İşte biz o yanlış yapanları avarını yanlışını keşfetmeye burada varız. Neden varız? Çünkü biz doğruyu anlattığımız için onlar ortaya çıkar. Hakkı göstersem batıl zaten kendi kendinden çöker. Evet bugün neyle neden bahsedeceğiz? Akıldan bahsedeceğiz. Akıl nedir? Ondan bahsedeceğiz. Biz dediğiz akıl naklin önüne çıkmaz. Bunu anlattık az önce. Bugün Ehli Sünnet'in bu metodunu açığalayacağız. Arkadaşin okuyacak paragrafı biz ona göre şerh edeceğiz inşallah. Ehli Sünnet'e göre akıl, sahih aklın sahi nakla aykırı olmadığı görüşündedir. Anlaşılmayan bir durum olduğunda da nakle öncelik verirler. Aslında anlaşılmayan bir durumda yoktur. Çünkü nakil, sağlıklı bir aklın kabul etmeyeceği bir şey getirmez. O, ancak akılların hayret edeceği şeyler getirir. Selim bir akıl, sahih naklin haber verdiği her şeyi tasdik eder. Çünkü o, Allah katından gelmiştir. Ancak aklın söylediği her şeyi, sahih nakil kabul etmeyebilir. Evet, de devam et. Bununla birlikte onlar, aklın konumunu ve mertebesini de küçümsemezler. Çünkü onlara göre akıl, yükümlülüğün dayanağıdır. Aklı olmayan kimse mükellef olamaz. Aklı, rolü, razı ve mutmain olmak, bu geniş kainat ve hikmetli şeriat üzerinde düşünüp tefekkür etmektir. Ancak onlar derler ki, akıl kesinlikle dinin önüne geçemez. Aksi takdirde insanların peygamberlere ihtiyacı kalmazdır. Akıl, ancak dinin hükümleri ve sınırları içinde hareket eder. Çünkü Allah-u Teala, aklın idrar kapasitesine bir üst sınır koymuştur ki akıl o sınırı aşamaz. O halde eksik olan aklı, mükemmel hakem olan naklin önüne geçirmek doğru değildi Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır. Eğer sana cevap veremezlerse, bil ki onlar sırf nefislerine uymaktadırlar. Allah'tan bir yol gösterici olmaksızın kendi heba ve hevesine uyandan daha sapık kim olabilir? Elbette Allah zalim kavmi doğru yola iletmez. Evet, şimdi bu burada akıl meselesi arkadaşlar çok önemli meseledir demeyin yani tabi Allah'ın dediği olur akıl kolay bu böyle kolay değil çünkü baş düşmanımız var bunun tarihini bilsek ne kadar vehim olduğunu anlarız bu cündeki musulmanlar niye hataya düşür ondanlarız. biz hataya düşmeyelim vehim duruma düşmeyelim şeytanın oyununa gelmeyelim, gelmeyelim bunu çok iyi anlamamız lazım Ne diyorlar? Ehli sünnet akıl-ı sarih yuwafiku nakle's sahih. Akıl-ı sarih doğru bir akıl, sarih, serbest bir akıl, sağlıklı çalışan bir akıl neye muvafakat eder? Sahih bir nakle muvafakat eder. Ve inde'l iskal bir çetrefil olsa ha? Çi çetrefil dinde o yoktur. hangisinin ön plana çıkartırız? Aklımıza diyeriz. Haydos sene Allah'ın emri daha doğrudur. Biz sebebini bilmiyoruz. Muhakkak bir sebebi var. Değil mi? Hakiki Müslüman budur. Var mı bundan başka? Yoktur. Şimdi gelelim bakalım bu akıl tarihi nedir? Neden böyle oldu bu? Nedir meselesi? Çok incedir arkadaşlar. Tabi bunu biliyorsunuz. Ama tekrar da فایدا وَلَوْ کَانَ يُشْشَكْسَنِ Çok güzel demiş atalarımız. اَتْتِكْرَارُ اَحْسَنِ وَلَوْ کَانَ يُشْشَكْسَنِ Biz önceden bunu duyduğumuzda enteresan gelirdi bu. Kırık kopuk Arapçadır. Ama doğrudur. Tikrarda fayda var. Bak hadise alemler diyorlar. Ohu, davamlı ohu ezberlemek için. Beyninde yer eder. Çocuğa da böyledir. Eğitimde devamlı tikrar ettirirler. Şimdi bu mesele nedir Allah subhanehu ve teala حضرت Adem'i kendi eliyle yarattı ona rühünden üfledi ondan sonra meleklere ne dedi Adem'e süجde yaptı meleklerin seçim hakkı var mı yoktur hepsi süجde yaptı bir tene var orada seçim hakkı var melek değil cindir ama o kadar Allah'a yakundur O kadar ilmi var, ilim sahibidir, ibadet sahibidir, melek seviyesine çıkmış. Onun da adı nedir? İblis. O yapmadı. Allahu Teala sordu. Aslında Allah'ın sorması burada nedir? Sormaması lazım. Yapmadın, cezan kesilir. Neden sordu Allah Teala alimler diyorlar? 1 mutlak rahmeti gereği hüccet kâsun üzerinden. 2 bize örnek olsun. اللہ تعالی اللہ اللہ مادنس نا دے دوڑا senin چھار سننہ dilden eyvallah ama fiile ال Ben aklım mı ne diyor ki Sen ondan daha güçlüsün. Beni sen ataştan yarattın, onu topraktan ya. Toprak nedir ya? Ben ataşım, her şeyi eridirim, yok ederim. Nasıl aklım varmadı, buna nasıl secde ederim? Ben daha güçlüyüm. Güçlü zayıfa nasıl secde yapar? Biz sana niye secde yapıyoruz? Sen ilahsın, bizi yaratacaksın. Kıyas yapıyor. Aklını ortaya koy. Allahu Teala ne dedi ona? dedi ya, ya sen bilmiyorsun bak cahilsin demedin neden? çünkü cahil değil hüccet üzerinden ikamet olmuştur cehalet iblis için değil cehalet kimi için maziret olur? adı üzerinde cehalet bilmiyorsun, sen bu bu suyu içiyorsun bunun adı içkidir, haramdır İslam bunu haram etmiş o zaman diyen evet. de isra eder o zaman hüccet üzerinden kalkar e iblisin hüccet üzerinden kalkmış Adam şey seviyesine çıkmış. Melek seviyesine çıkmış. Orada Allah Teala ne dedi ona? Direkt حُÇMU verdi ona. Dedi sen git ebedi rahmetimden kovuldun. Ebedi de azabıma azabımı hak etti. İblis ne dedi? Ne? Ne yaptı İblis? Aha. Aklın koydum önüne? Hemen çalıştırdı mı? Ne yaptı bu sefer? Kibre çalıştı. gururcüdü. Madem beni attın, yani bu günün tamiriyle yumruğu masaya vurdu. He? O zaman ben senden bir şey istiyorum. Allah'ın rahmeti gereği, bak hikmeti gereği bu dünya böyle kurulmuş. İşte dedi. Kulumsun. Ben seni yaratmışım. İşte dedi. Onun için buradan da âlimler ne çıkar diyorlar fıkı? Cafir bile Allah Teala'nın istese Allah Teala evet der. اللہ de de iblis dedi اللہ اللہ Benim uzat. Bu adamı sen yaratmışsın. Dünyaya indireceksin he عزت بادام سی یار تم سن دن انگریزک سن دنیا تھی تھر ممدان سے خرتر اللہ تعالی دمم سن دعہ آمد boş تعالیٰ seni ama şeytan bırakmaz ya ben diyor dua جب بول olmadı bu فخر نا değil دکن ربسے میں سمبولا مضمس اللہ دشمان Anladık mı İblis neye düştü burada بردا he? Aklın. Allah, iblise akıl vermiştir. meleklere vermemiş. Melekler ne اللہ babamız بابامز آدم اللہ تعالی onu ya yarattı cennette sonra kendisinden kaburgasından da havvayı yarattı anamızı dedi siz cennette bin bir çeşit nimetin içinde kalın gezin yaşayın yiyin için yan gelip yat cennet adı üzerinde sadece sembolik olarak bu ağaca Allah Hazret Adem'e de ne vermiş? Akıl verdi. Tanıtabildim mi? Hazret Adem ne yaptı? Aklını doğru yerde çalıştırdı. Aklını doğru yerde çalıştırdı. Nerede çalıştırdı? Allah'ın emrini uyguluyor. Şükrediyor, yiyor, içiyor. O ağzı da yaklaşmıyor. Şeytan geldi ona. Başfaşa yaptı. Hazret Adem'e işleyemedim. Havva'ya yaptı. Ademe döndü. Havva'ya döndü, ademe döndü. Şeytandır adı üzerinde. Vaşvasa, vaşvasa. işte ben yemin edelim sizin için. Hazret Adem'de hiç tecrübesi yoktur. Yalan nedir bilmez. Bir dene, bu böyledir evet de. İnandı idiyse dedi bu, bu ağaçtan yeseniz bunu Allah talep anlatıyor Kur'an'da. Başa sen yeseniz ebedi kalırsınız. 13 Allah yasaklamış bunu size. Bir hikmeti var ama siz yayın bunu beni dinleyin. Ben size nasihlerdenim. Nasih nedir? Yani yok e, e, size karşılıksız ve samimi doğru yolu söylüyorum size. Yol göstereceğim. Hazreti Adem de yemekçi o arada aklın oldu. Ne yaptı? Unuttu. Aklin doğru yerde çalıştırmadı. Uydu şeytana. Birden ne oldu? Caza içerisinde. Neden? Allah'ın emrine muhalefet yaptı. Avratları çıktı. Ondan sonra allah Teala dedi Ya Adam niye muhalefet ettin? Ya Rabbi dedi affet beni. allah Teala affetti onu. Sonra ona aff, affı öğretti. Nasıl aff delersin? E böyle benden af dilersin ben de seni affederim adem ne yaptı hemen Allah'tan affı diledi öğrettirini istedi Allah da onu affetti ondan sonra Allah'ın sözü bir dilçi olmaz demiş bu kırmızı czgi sen açtın çazançesizleracak sene cazan da nedir ya adam inacaksın yere meşakkali bir hayat var intihan tarlası senin için Zürriyet için Kıyamet gününe kadar Başladı Tabi bu Allah'ın Hikmeti gereği Bu senaryo kurulmuş Allah'ın Hikmeti gereği O zaman ne dedi اذبتوا منها جميعا بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ هَدُو آدم Havva اِبْلِس Hepiniz enne şaghi Birbirinize düşmansız Kıyamata kadar İblise de söz Verdi Şimdi alimler Ne diyorlar İblisin Meselesini Bildir Akılda حضرت Adem ne yaptı غaflete düştü Hazret Adem'in isyanı غaflettir iblis'in isyanı nedir he akıl mantık yürüttü ondan sonra israr etti kibir Allahu u Teala'ya yer varmadı ne yaptı sadece مادم منا attın meydan okumak işte buna isyan meydan okumak kibirdirler buna bunda da küfrül ibe yani yani kibirlenir. adamlar hakkı görer ama nasıl, nasıl olur bana filan insan desin ben isra ederim kifirde. Bu da Abu Cahil'in kifri gibidir. Fir'an'ın kifri gibidir. Önce Fir'an sonra Abu Cahil. Bir günde de var Abu Adam ya Musa'yı beni yetiştirdim diyor. Nasıl olur? Ben bana yol, doğru yol göster. Halbuki Fir'an diyor emindir Musa'nın dediği doğruydur. Bir delil son nefeste evet dedi. çaram yoktur. Musa doğrudur dedi. Ama iş işten geçti. Gözünle ölümü gördükten sonra tevba kabul olmaz. Ebu Cehil de nasıl olur benim gibi adama Muhammed desin, yetim bir çocuk desin. He? Olmaz dedi. Ben de efendiyim dedi. Bu nedir? Çibirdir. Yoksa hakikaten inanıyorlar Allah Muhammed'in dediği doğrudur. Sallallahu aleyhi ve sellem. İşte burada akıl ne etti? Bak iblisi çifir üzerine çifir جہن درنگ درنگ آم حضرت ڈگری اردو ریسانگل آج تنکھا dedi. en zeif noktası nedir? Nefsidir, şehvetidir. Oradan bugüne kadar bize de giriş yapıyor. Zaten dedirler dediğimiz gibi şeytanın hiçbir giriş noktası yoktur insanoğluna oğluna nefisten başka. Nefisten sadece giriş yapabilir. Babamıza yaptığı gibi başka çaresi olsaydı Hazreti Adem'e yapardı. Yapamadı. Sadece nefsinden girdi ağaçtan yedirdi. Bir de biz hikmeti gereği planları anladık. Nedir? Nefsimize uymayacağız. He? Aklımızı Allah'ın emrinin karşısına çalıştırmayacağız. Hazret Adem'e Allah Teala tövbeyi öğrettiğinde onu ne yaptı? Hazret Adem hakkıyla Allah'ın öğrettiği bir tövbeyi kabul etti ve tekrarladı. O ibadeti hakkıyla yerine getirdi. Kendisinden iştihad da katmadı. İstihbar etti. Tövbeyi he? فَتَلَقَّا مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٌ فَتَابَ عَلَيْهِ رَبَّنَا ظَلَمْنَا نَفُسَنَا O da itiraf etti dedi رَبَّنَا ظَلَمْنَا نَفُسَنَا Bu nedir? Biz بennen havva zulm nefsimize Anlatabildim Çünkü önce تَلَقَّا كَلِمَاتٌ مِنْ رَبِّهِ Yeride getirdi İqrar etti فَتَابَ عَلَيْهِ Allah ta tevbasını affetti Ama ceza kesilecek. Onun için Hazret Adem aklını nerede çalıştırdı? Allah'ın öğrettiği emirlerde çalıştırdı. Hikmetlerinde çalıştırdı. Ee, ondan sonra indiği yer üzerine, yer üzerinde hayatı devam etmek için Allah'ın öğrettiği ibadetleri yaptı. Verdiği emirleri yaptı. Aklını doğru yerde çalıştırdı. İşte bu aklın kaynağıdır kısacası. Siz bakmayın felsefeciler, aflatundur, oruç tordur, ondan sonra bugün ki akılciler, İslam'da muteziler bunlar. Hepsi lafın Türkcesiyle boşlaftır laftır. Anlatabildim mi? Akıl dedikleri boşlaftır laftır. Aklın kaynağı budur arkadaşlar. İki imamı var aklın. Bir imam dalale, o da iblistir. Bir imam huda, Onu da bizim peygamberimiz temsil ediyor. Hazret Adem'den peygamberimize gelmiş. O da son dönemin peygamberi oldu. Son peygamber olduğu için bizim için o i̇mam Huda hidayet yolunu gösteren bize. Akıl budur işte. Kısacası. Haa. Bir tane gelir diye o zaman siz insana önem vermiyorsunuz. Aklı önem vermiyorsunuz. İnsan da akıldır. Biz dersi bitirmedik hele. Bu nedir? aklın en büyük hastalığını biz anlatıyoruz. Tarihini anlatıyoruz. Ondan sonra ehli sünnet ne diyor bakalım? Ehli sünnet diyor ki biz aklı biz püf noktasını anlattık şimdi. Bundan sonra anlattıklarımızın anlaması çok kolaydır. Neden? Çünkü biz tarihini bildik. Akıl naklin önüne çıkmaz. Çıksan olur İblis'e uyarız. Bak iblis çıkarttı mı Allah ne dedi? Sücde yapın. O ne dedi? Yapmam. Yapmam dedi bitmedi. Ondan sonra tövbe etseydi Allah belki affederdi onu. Demek ki kifir ne yapar? İnsanı çifre sokar. Zulüm ne yapar? Zulma çeker. Geldikçe seni derinliğe batırır. İşte sırat müstakimden çıksan dalalat yolunda okumsal yol gibidir dedi. Bastıkça gazan olur saplanır okuma. İşte bu da örneği. İbrhis ne yaptı? İ etti, kibirlendi, kibirlendikçe devam etti. Nedir bu? Aklı yanlış yerde kullandı. İşte ehli sünnet ne diyor? Buradan alıyorlar şeyi. Akıl naklin önüne çıkmaz. Ama aklın görevi nedir? Aklın başka görevi var. Akıl çok önemli bir yeri var. O da nedir? Hazret Adem'de temsil oldu. Nedir? Allah'ın emrine uyacaksın. Cennette yaşayacaksın. چونچ اخل he, Önemli Hayvan Aç kalmaz ölmez? yemeğini tanıma, tanıyacak kadar nesli tükenmez çok alacak kadar düşmanını tanı, tanı, tanı tanıyacak kadar aklı var. Onun haricinde aklı yoktur. Onun için hayvanlar fıtratlarına aykırı hiçbir şey yapmazlar. Ama aklı olan ne yapar? Her şeyi yapar. Türkçesinde sözüm dışarı bütün pisliği yapabilir ve yapıyor. Neden yapıyor? Çünkü buradan şeytan var. Gördün mü? Şeytan Allah'ın emrine karşı çıktığı için sene gelip bir musulmana demez. Ha bazı insanlara diğer Allah'ın emrine karşı çıkın. Bazı insanlara gelir Resulullah'ın dediği gibi sene diğer Allah'ı kim yarattı? Allah diye bir şey yoktur. Tutar mı mayası Evet tutar. Tarihte de tutmuş. Az da tutsa tutar. Ama musulmanlara gelip demez. Duşman çesilin Rabbil alemine. Yok deyin benim gibi. de Detaylı yollardan gelin. İşte biz bunun püf noktası bu dataylı yollardadır. detaylı yollar nedir? Nasıl aklı nassın önüne çıkartırız? Ehli sünnet elhamdülillah bu kapıyı kapatmış. Neyle kapatmıştır? İblisi örnek alarak demiştir akıl sahih akıl ee, sarih nassa nedir? Muvaffakat eder. Bir akıl doğruysa sarih nasta apaçıkıysa doğruysa ona ne yapar? Muvaffakat eder. İşkel olduğunda çetrefil olduğunda ki çetrefil dinde yoktur. Hiçbir Allah'ın emri yoktur akla aykırı gelsin. Ne var? bazı Ba insanlar diğer var. Ahi mumin için yoktur. Meselelen Harukullada çarametler dedi. Çarammetler nedir? Akla mantıkayat müm bir şeydir. Oğlan üstü bir şeydir Ama bunu akıl muminin aklı irade ediyor. Çünkü Allah'ı biliyoruz. Allah'ı hakkıyla mümin tanıyor ama sen Allah'ı tanımıyorsan hakkıyla tabi senin için o olmaz. Onun için kim kurtarır şeytanın tuzağından mümin? Mümin olmayan ne yapar? Aklına uyar, mantık yürütür. İşte Ehl-i Sünnet burada akıldan den mantıkın ayrımını böyle yapmışlar. Çünkü Ehl-i Sünnet diyor ki nekil yaratıyor, Ademçi o kadar önemlidir ki kendi elimle yarattım diyor. Her سیارتر şey şey Allah Teala emriyle yaratmış. Ademi شیشی eliyle yaratmış. امری لارتھ عدم چھند علی adamın bir özelliği var. اللہ حقیقی اللہ چھرین 1400 senedir ondan önceki müminlerinde, önlerinde itikadlerinde çetrefili okuyordur. Bak biz cennet cehenneme rahat inanıyoruz. Hesap gününe teraziye inanıyoruz. E niye gayri mümin imanı zaif olan inanmıyor? Mesela Allah Teala bize diyor ki biz şeriat devleti kurusak şimdi ne yaparız? Hırsızı alırız elini keseriz. Katili alırız kısas yaparız. Bunda tereddüdümüz var mı? Yok biz biliyoruz böyle yapsak ümmet saat gibi çalışır. Yapmasak ne olur? Hem onları bir sürü masraf ediyoruz onları besliyoruz mahpus hanıda hem de ne oluyor? Kimse düzelmiyor. Hırsızlık daha çok oluyor katil, katil daha çok oluyor. Bu kadar da masraf ediyoruz bu kadar adam çalışıyor mahpus Ne için vallahi Katili şey gibi besliyoruz, ya. yemek veririz, içiririz, iç, elbisesi mu veririz? Her. E nedir demek ki bizim aklımız demek ki ama şeye ne gelir? Mumin olmayan, ya olur mu ya bu insandır nasıl bunu öldürür? Ya insandır bunu, yaratan demiş bunu öldürün. Sen yedi katili öldür, 70 milyon rahat uyur. Biz muminler buna teslim oluyoruz. Evet. Haqiqaten diyor akli sahih sahih bütün akli sahih hakiki müminlerden olur nasa teslim olur hiçbir sorunu yoktur burada evet şimdi gelenin ehli sünnet burayı anladıktan sonra gelelim bu aceleci bazı arkadaşların şeyine eee diyorlar ki siz aklına yaptınız iptal et iptal etme Akıldan insanın insan olmuş. Değil mi? Akıldan insan hayvandan ayrılmıştır. Aklın çok önemli yeri var. Bak Allah Teala Adem'i eliyle yarattı, ona akıl ihsan etti. Aklın da fıkhının yolunu öğretti ona. Hazret Adem de uyguladı. Bir de bakın Hazret Adem uyguladı. Şeytan yüzünden cennetten çıktı, nimetten geldiği yerde meşakkat çekti Hazret Adem. Cennette yemeği içmeye ayağına gelirdi. İndi yer üzerinde kendisi ekecek, kendisi biçecek, kendisi pişirecek. Çok zor işler bunlar. Hatta Cibril'e şikayet etti. Cibril dedi işte orası cennettir, burası yerdir dedi. Sen hatanla çıktın o nimetten. Hatanla da zürriyetin o nimetten olur. Onun için ne yaptı? Yoruldu. Neapt hatasının fıkını bildi. Ondan dolayı iblis Hazret babamız Adem'in vefat edene kadar ona yaklaşamadı, hiçbir günah teşvik edemedi onu. Neden? Çünkü aklını doğru çalıştırdı Hazreti Allah. Ama ondan sonra oğullarına hata işletebildi. Habil ne yaptı? Yendi Kabil Habil'i öldürdü. Anlatabildim. İşte ondan sonra ne yapar? Hata yaptırır sana küçük küçük. Ondan sonra en büyük hatayı senene yaptırır. Allah'a şirk koşarsın. Ondan sonra çarptırılıyorsun. İşte akıl ehli sünnette çok önemli yeri var. Ayetleri alsak Allahu Teala bir sürü ayette aklın mekanetini ortaya koymuştur. Kur'an içerisinde akıldan ilgili 50 tane, 60 tane ne var? direk yeni de aklın diğer isimleriyle akıl ulul elbab geçiyor ulun nuha geçiyor Kur'an'da he Bularla ilgili bir sürü ayet var efela taakilun mustalah de yüzün üzerine alimler diyorlar ayet var aklın mekanetini veriyor tafsirun bu da akla delalettir düz siz bedeninize bakmıyor musunuz cezin yer üzerinde fefasihu fi'l ardı Kenduru bakın. E bakmak nedir? Baktın ne olur? Bakarsın e, e, bakarsan aklın çalışır. Hatta bunlar hapsı akla cinayettir. Akıl olmasa zaten teklif manatıdır. Manatut teklif diyorlar alimler. Nedir? Akıl olmasa kalem kakar üzerinden sen. Kalem kimin üzerinden kakar? Yen çocuğun akıllı balık değil. Yen mecnun. Akıllı citmiş. He? Yen de şey eee nedir بلا tut teklif akli film püf nuhtasıdır. Akıl olmasa Allahu Teala seni teraziye çekmez. Majrâtün var. Demek ki akıl o kadar önemlidir. Ama Ehli Sünnet kısacası aklı Allah'ın istediği yarattığı gibi yerinde çalıştırır. Diğer yerde çalıştırmaz. Eyidir aklın yeri nerededir dedi Hazret Adem gibi. Nedir? Emirleri uygulayacak Bak melekler de bize örnektir. Melekler ne yaptılar? Ne dediler? Semi'ne vata'ne, sücde yaptılar. Hazreti Adem tövbe öğretti, tövbe etti, ondan sonra ibadet öğretti, ibadet etti. Akıl burada çalışır. Akıl ayette geçtiği gibi bas bakın kendi bedeninize, bakın bu dağlara, bakın bu denizlere, bakın Allah'ın hikmetine. Bunlar da çalıştır aklını. Çalıştırmasan vabal altına girersin. Akılın mekaneti çoktur İslamiyet'te. Ama aklın yeri neresi değil? İblisin kullandığı yer. O da neresidir? Allah'ın emrinin önünü tartışa, tartışmaya açı, açabilir misin? Ya bir ara o Rab, yaratandır. Sen mahluksun, aciz bir kulsun. Nasıl yaratana? Bir de patrona cesaret etmiyorsun dünyada. Ya diyorsun bu patron öyle de söyle olur. Askere geliyoruz askerden de diyorlar. Yapın, tartışmayın. E onlar insan, e, bu askerdir diyorsun. Ne yapacağız? Boyun kıldan incedir, askeriyedir burası. Tartışmayacağız. Yapacağız, uygulayacağız diyorsun. E, bu keyfe Rabbil alemin. sene derse sebbah namazını çıkılsan uçkulabilir misin? Bu bitti. Allah'ın emridir. Aklını, mantıkını koysan iblis ne olur? Ha güzel ve çirkin, kebih ve hasen. Buradan da iblis giriyor. İşte bazı fırkalar buradan da satmışlar. Ehli, ehl-i sünnet mutlak olarak akla ne vermiş? Allah'ın nekli önünde akla demiş sen dur. Sen çalışma demiş. Senin yerin nedir? Aklı emri alıp uygulamaktır. Emri yargılamak değil. Akıl kimin emrini yargılar? He? Ha? Hadi bakalım. Kimin emrini yargılayabilir? Kulların. Kendisi gibi kulun emrini yargıla. Onun için ehli sünnette Resulullah'tan başka ma'sum var mı? Yoktur. Ha, ismet alınmış Resulullah'tan kime verilmiş dediük ümmete? O da nedir? Adı icmadır. Onun haricinde benim hocam ne kadar büyüğü olsa sonuçta ma'sum değil, sözü tartışılmaz değil, layyus el değil. Nedir? Her şey sorguya çekilir, sözü doğru olabilir, iyi de olabilir. Birinci ümmette, birinci ümmetin adamı kimdir Resulullah'tan sonra? Ebu Bekir Sıddik. Onun sözü bile olsa tartışılabilir. Hazreti Ümer'e biliyorsunuz Kadın bile camide reddetti. Hazreti Ömer ne dedi? Evet dedi. Bir kadın isabet etti. Ömer hata yaptı dedi. Halbuki ikinci adamdır ümmette. Resulullah'ın sağ veziridir. Yani Kur'an muvafakat etti ona 8 9 yerde Hazret Ömer görüşlerini bildirdi. Resulullah almadı görüşünü. Kur'an geldi Ömer'in görüşü gibi emretti. O kadar mülhimdi. İlham ve Resulullah dedi, ümmetimde ilham verilir. Benden sonra olsa Ömer'dir dedi. Ama hata yapabilir. Apaçık yaptı da kadın çıktı reddetti ona. Bak Allah'ın hikmetine bak. Bir kadın reddediyor ona. Bak işte, neden? Çünkü kadını da küçük düşürmesiler. allah Teala hikmeti ne kadar büyüktür. Bak bu tarih oldu, o gün bir olay oldu camide, bugün biz oradan fıkıh çıkartıyoruz. Hem kadının mekanetine kadar yüksektir ortaya çıkıyor, hem bir kul ne kadar yüce olsa hata yapabilir. Onun için akla ne deriz? Yanlış yerde çalışıyorsun sen. Allah'ın emrinin önünde çalışılmaz. Ama bir hoca, bir alim Ebu Bekir olabilir, Ömer olabilir, Bücündü Ahmet, Mahmut olabilir. Aynen Resulullah'ın emrini getirdi. Ne deriz? Âmenna ve saddaqna, semina ve ta'na. Bire bir getirse. Ha biraz tuzlasa, baharat koysa, hop deriz bir dakika. Biz özünü istiyoruz. O baharat, baharat bize lazım değil. O baharat haşiye ön söz koydun, o bize anlatmak için ise eyvallah. Ama onu saptırmak için ise aklımız burada çalışmasa biz vabal altına gireriz. Şimdi gördün mü akıl ne kadar önemlidir? İşte biz fıkhımızı almışız. Dersimizi almışız. İblis olayından almışız. Çalıştırmaz Ehl-i Bunun kitabını da yazmışız. Ama ümmete bir dönem geldi. İşte bu mutezileler şeytan akılcileri soktu. ondan sonra ümmetin bir zaf zamanında zennetler iyi bir şey yapıyorlar getirdiler Yonan tarihini, kültürünü, aflatını filan tercüme yaptılar Abbasler zamanında bu hastalık cirdi akıl meselesi girdi ümmete işte ehl-i sünnet diyor ki akıl Allah'ın emrinde çalışır akıl olmasa insanın kıymeti yoktur insanla hayvanın ne farkı var akıldan var Ama şeytan bize gelir ne diyen? Akıl önemlidir. Çok göz özeldir. Evet biz de diyoruz önemlidir, çok güzeldir ama yerini değiştirmek ister. Biz değiştirmeriz el üstünden. Aklı yeri yerinde çalıştırırsın. Aklı çalıştırmasan bazen senin üzerine vabel olur, iblisin yanında olursun, bazen çalıştırsan iblisin yanında olursun. Nerede? Bak Allah'ın emrine karşı çalıştırsan iblisin yanında olursun. Allah sana diyor ki böyle yap. Başkası sana tersini diyor. E ne yapayım hocam dedi. Çalıştırsan yine iblisin yanında olursun. Gördünüz mü? Akıl ne kadar önemlidir is İslam'da. E iblis bazen geliyor diyor ki işte akılcılar. Bir de var ilahiyetçilerde. Maalesef yüzde seksen Türkiye Cumhuriyeti'nde ilahiyetçilere akıl galiptir. Akılcı diler. O kadar akılcı diler ki cesaretleri var. 4 imamı tenkit ediyorlar. Keşke 4 imamı akıldan man mantıktan değil, delilleriyle tenkit etseler, biz de onları başımızın üzerine koyarız. Ama dört imamı akıldan tenkit ediyorlar. Hatta diyorlar İmam Ahmet eh i Sünnet'in çöçünü kazdı. Neden? İmam Ahmet ne yapmıştır? İmam Ahmet cüve aklın önünü kapatmıştır. Evet İmam Ahmet Allah razı olsun ve rahmet eylesin ona. İmam Ahmet olmasaydı sizin gibi akılcılar cirit atardır ümmette. Onların önünü kesti. İmam Ahmet aklın çalıştırmak değil iblisi çalıştırmanın önünü kesti. Ama Rahman'ın istediği çalışmanın önünü açtı. Ne dedi? Her şeyde dedi delile uyacağız. İşte sahabenin fıkhıyla bizimle, bizi یہ امام محمد اشتہ فرق پور تو امام احمد رحمانی در سقل ضلع ابلی اشتہ ابلس بولدان سورا بخی حسن جلت اللہ عقل var bak حضرت عدم نم cennetten, iblislikte, dalala yol çıkartmakta babamızdan başlıyor. Ne zamana kadar? Bugüne kadar, kıyamata kadar devam eder. Biriçimi çok büyüktür. Bizim yoktur biriçimimiz. Biriçimimiz nerede var? Allah bize göstermiş onu. Okuyacağız. Ama okumasa ne oluruz? Uyarız. Onun için hakiki alimler iblise uymazlar, cahiller iblise uyanlar. Allah Teala bize Kur'an'da diyor. Hutuvatü şeytandan dikkat edin. etmeyin ve وَلَا تَتَّبِعُ خُتُوَاتِ الشَّيْطَانِ adımları var yavaş yavaş gelir sindire sindire bak babamıza yemin etti sağından geldi solundan geldi önden geldi her terefinden geldi yavaş yavaş sindire sindire bıkmak bilmez ne yaptı? hatta cennetten çıkarttı bizi de cennete sokmayacaktır yemin etmiş Allah Teala yanda. der çıkıp yol göstermez nere göstersin ebedidir bitti ama azabın üzerine azap sokar sana cehennemde de vazgeç paz senden biz ne der der ben size dedim yapınsız yaptınız aklınız vardı yapmasaydınız bana niye uydunuz bu sefer ne olursun kahır üzerine kahır olursun e iblise de bir şey yapamazsın o zaman ne dersin ya rabbi dersin bunu iblise daha azap ver bize yoldan çıkartanlara daha azap ver ayette geçiyor ya Evet. İşte ondan dolayı akılcılar ne diyorlar? İblisin vasıtasıyla her şey diyor. Allah bize akıl vermiş. Yanlış çalıştır akıllarını. Biz bakarız bu doğru mu doğru değil. Allah'ın emirlerini tartışmaya açıyorlar. Bugün de açıyorlar mı? İşte başörtüsü Kur'an'da yokymuş. Başörtüsü olabilir akıl mantık diyor. Başında kapatma. Kalbin temiz olsun. He? Var mı? İşte bu Hasan-Karih meselesi Eskiden maalesef aşariye de girmiş, maturariye de girmiş, mutezileden bu hastalık dolaşmış mı, aktarılmış mı? Gelmiştir. İyidir akıl, eğer her şey akıldan ise nekle gereç kalmaz, o zaman peygamberleri Allah-u Teala niye gönderdi? Sen bulsaydın Rabbini aklınla, niye bulmadın? Bir de ne diyebilir mi? Benim peygambere ihtiyacım yoktur, ben aklımla Allah-u Teala'yı tanırım. İmkanı var mı onun Evet şöyle var. Allah senin fıtratı üzerine doğmuş. Diyorlar bir insanı bir adaya koysan o halıkını tanır. Evet tanır bilir bir cüc var. Ama bu musulman, insanı musulman etmez. Bu fıtrattır. Asıl mayadır. Peygamberler gelir o mayanı ne yapar? Göbreler suyunu verir barını verir. fıtrat O peygamberler olmasa biz dinimizi nereden biliriz? Allah Teala'nın peygamber nedir? Elçidir. Elçi nedir? Mesaj getirir. Rabbimiz bizden ne söylüyor? Bunu yap, bunu yapma. O kadar. Din budur. Üçüncüsü yoktur. Bunu yap, bunu yapma. O kadar. Peygambere ihtiyaç kalmaz. Aklı iptal etsek. Yani de her şeyi akla bağlasak peygambere ihtiyaç kalmaz. Bak ki taraf da iblistir. çor biliyorsunuz bazı cemaatler çor çoruna hocalarına tabiitle bu da özellikle işte tasavvuf vesaire o ondan üreyen gruplarda oluyor çor çoruna hocamız ne dese odur o de diyor yok her şey çor olmaz akıl var bir de ehl sünnetin içinde de bu var velev ki bunlar da ehl-i sünnetendir şemsi altındadır bir günde biz öz ehl sünnetiz diyorlar ama ne yapıyorlar yok olmaz Alimleri takmuyorlar, filan takmuyorlar. Bizim de aklımız var, biz de. Bu da yanlış. Ne böyle, ne böyle. Doğru şeyi doğru yerde kullanırız. Mesela ne diyorlar? Çok güzel bir sözleri var. Diyorlar ki alimin altında e, ölü gibi olacaksın. E, e, ölü nasıl yakayanın el altında hareketsizdir, alimin de el altında ölü olacaksın. Bu doğru mu arkadaşlar? Doğrudur. Sonuna kadar doğrudur. Ama bunu çifte standart kullanabilirsin. Bu bir silahtır ki tereflirir. Eğer sen bunu kullandığı Evet ben ilme başlarken alim beni neresi ilçeleri almak için uyacağım. İlim olduktan sonra elimde terazi olduktan sonra tartacağım. Ama bunu mutlak olarak ben alim ne derse budur aklım çalıştırmam iblisidir. Yani de hiç alime uymam, o zaman nasıl ilmi öğrenirim? O da İncilcidir. Gördün mü? İşte akıllı iblis yerinden oynatıyor. Diğer terim nedir? Şeytan geliyor buradan. Şeyhi olmayan şeytan şeyhidir. Bak şeytan kendi planını koyuyor. E bu gün de Amerika'nda öyledir. Şeytanın uşağı ya. Bugün de Amerikan seninle al altan işbirliği yapar, üstten de küfür etmene. Amerika büyük şeytandır. Amerika için bu bir şeyi yoktur. Bir şey yoktur. Değirmen işini görür, çak çakasını yapar, başı ağırtır. O kadar. Ama asıl işini görüyor. Şeytan da öyledir. İyidir. Bu bu söz nasıldır? Bu sözü de masaya yatırsak doğru bir sözdür. Benim eğer bir tane elimden tutan olmasa şeytan elimden tutar. Ama bunu çi tereflik kullanabiliriz. Mutlak çor çoruna tak... elimden tutana uyarım o birisi de hiç uymam elimden tutana. Kişisel davalete gider. Biz nasıl sırat müstakim üzerindeyiz? Alimlerimize uyuruz. İşte burada akıl var. Tartacağız. Alimlerimiz zaten varisiyseler hakiki peygamber varisiyseler bize ne yaparlar? Yanlış şeyler öğretmezler. Evet. Akıl Allah'ın neyinde çalışır emri dairesinde çalışır oradan çıkmaz işte ondan dolayı Allah subhanehu teala kisas surasında 50. ayette ne diyor fe in lem yestecibu leka eğer sene isticabe etmiyorsalar ey muhammed ehl-i kafirler tabi bu bucüne kadar devamlıdır bugün de isticabet varislere etmeyenler fe'lem bilçi muhakkak bilçi tabi Allah dese fe'lem muhakkaktır o اَنَّمَا يَتَّبِعُونَ اَهْوَأَهُمْ Bil ki onlar havalarına, hava nefislerine uyuyorlar. Hava nefis nedir dedik? Şeytanın kapsıdır. Kim zirit atar orada? Şeytan. attık zirit sen uyama, uyamazsın, hakkı cüremezsin. Demek ki hava nefse uyan şeytana uymuştur. İşte burada akıl. Bak, aynen şeytana uymak nedir? Şeytan aklın sebebine ce, ce, ebedi nealete uğradı. <اللّٰه> Çin en büyük düşen olabilir ki Aklına uyan <اللّٰه> Huda nedir? Hidayet yolu. Hidayet yolunu verir? verir Allah verir. Kimin vasıtasıyla, verir? Peygamberler vasıtasıyla. O'nun ha eğer peygamberleri tutmasan ہدا ہدایت اللہ zalimlerin Allah hidayet vermez ne kadar zulmün üzerine israr ediyorsun Allah hidayet vermez sana. örnek iblis İblis zulm üzerine israr etti mi ne dedi madem attın kifir üzerine kifir beklet o zaman kifir üzerine kifir zalim da, zalim insanda da, şey, battıkça batar battıkça batar ama nerede tovbe etse ne olur Allah onu affet tovbe etmedikça Toba da fiil lazım. Evet. Diğer paragrafı okuyalım. İşte onlar büyük küçük her konuda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine ve yoluna sımsıkı sarılmaları, tabi olmaları, mutlak teslimiyet göstermeleri, zahirde ve batında onunla amel etmeleri ve Müslümanların cemaatine tabi olmaları sebebiyle ehl-i sünnet ve cemaat diye isimlendirilmişlerdir. allah Teala şöyle buyurmaktadır. Aralarında hüküm vermesi için Allah'a ve Resulüne davet edildiklerinde müminlerin sözü ancak işittik ve itaat ettik demeleridir. İşte bunlar kurtuluşa erenlerdir. Her kim Allah'a ve Resulüne itaat eden Allah'tan korkup ondan sakınırsa işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Arkadaşlar önemli mesele nedir? Bir Akıldan ilgili bir daha önemli mesele var. Bunun üzerinde iyi duralım. Akıl nedir? İnsanın idrak ettiği meseledir. Tasavvur ettiği Meseledir. Akıl budur. İnsan ne kadar yeri idrak edebilir? Aklı ne kadar yeri alabilir? He? Allah'ın verdiği keder. Allah Teala ne diyor? وَمَا اُوْتِيتُم مِنَ الْاِلْمِ اِلَّا قَلِيلٍ İlimden size ne verdik? Çok az verdik. Yani Allah'ın ilmi nedir? Çok büyüktür. Senin ilmin onda bir cüzdür O kadar ilim verdik sana. Onu bak işte keşfediyorsun. Neleri keşfediyorsun insan oğlu. İyidir. Allah Teala Allah Teala Eğer aklı oğluna az vermişse bu akılda nasıl Allah-u Teala'nın ilmini, hikmetini idrak edersin? Edemezsin. Çünkü al alimler gibi aklın sınırı var. Bak akıl e, semanın o bir taraflarına geçemiyor. Eğer geçebilseydir o zaman dinimiz gayb dini olmazdır. Niye bizim dinimiz gayb dinidir arkadaşlar? Niye gaybdir? Allah-u Teala bir Allah dinin özüdür başıdır. O nedir? Geybtir bize karşı. Kimse allah Teala'yı görmemiş. Kimse cenneti cehennemi görmemiş. Ama inanmak zorundayız. İdrak edemek. Cinni görmemişlik inanmak zorundayız. Birçok şeyi melekleri görmemişlik inanmak zorundayız. E akıl idrak eder mi meleki? Etmez. Aklın sınırı var. Gözün de sınırı var. Aklın da sınırı var. Her şeyin sınırı var. Bak gözün idrak etmediğini akıl idrak eder. Bir kalemi getir suya koy, öğretirdiler bize eskiden şeyde ne dersin de ne der? He? Fen fizik dersinde kalemi suya koy. Kalem kurşun kalemle görünür kırık görünür. Gözüm aldatıyor beni. Gözüm kasırdır. Diyor bu kırıktır Ama akıl ne diyor? bu kalem düzgündür. Arabayla yolda gidiyorsun. Yolda serap var. Serap nedir? Sanki asfaltta su var. Ama hep git ciddiğin yere vararsın, şuraya da görmezsin. Sahra da öyledir. göz kasırdır. Akıl da bazı yerde, yani birçok yerde Allah'ın ilmine göre kasırdır. Her şeyde akıl idrak edemez. Onun için nasıl olur, akıl mantık da diyor, nasıl olur kısır akılı, mutlak akla mutlak ilme tabi tutarsın. Karşı gelirsin yani. aslında da tabi tutulması lazım. Yani Allah'ın mutlak ilmine sen kısır Kısır, kuçucuk ilmini onun önüne çıkart. Olur mu böyle bir şey? Olmaz. Yani bir tane yeni talebedir, hocası profesördür gelse dese onu yani tartışsa, ne der ona? Ha? Kıyas kabul eder mi? Etmez. Ondan dolayı bir günde yani bir tane tübde de çıksa, biz, ben çıksam şunu bir tabiple, bir doktordan tartışsam bana ne derler? O sen cahilsin. Sen nasıl bu adamdan tarz? Sen alanın nedir? Diyenler. Haklı mı? Haklıdır. فَكَيْفَ رَبِّ الْعَالَمِنْ Onun için ehl sünnet akıl mehdüttür. Sınırlanmıştır. O kadar verilmiş. Bak hayvana o kadar verilmiş dedi yemeğini bilir. insana doğru da o kadar verir. Allah'ın verdiği şeyleri idrak eder. Ondan sonra biter akıl. Onun için ayette ne diyor رَبِّ الْعَالَمِنْ Değir insan oğlu aklını o kadar çalıştırır ki zanneder yere hacim oldu. Yere göğe hacim oldu. O zaman bizim emrimiz gelir. E bugün ahir zaman alametleridir zaten. Yaklaştık. İnsan diyor ben her şeye hacimim. Dijital'lar çıkmış. Her yeri görüyorlar, her şeyi görüyorlar. Füze atıyorlar filan. Bir gün olur Allah istediği zaman ne olur? Bunlar hepsi hebaen mensura. Nasıl pamuk tarlası üflesen her şey yok olur. bu dağlar yok olur allah Teala o zaman insanoğlunun ne kadar aciz olduğu bilir ama iş işten geçtikten sonra kendini birden görersin cehennemin içinde cayır cayır yanıyorsun iblis de çıkmış seninle alay ediyor ne yazar orada ebedi cehennem yazar başka bir şey yazmaz yüz nedamet ne verir vermez orada cehennemde ebedi olduklarını kafirler böyle bilirler ki ondan da umidlerini keserler اللہ حافظ e bir gün, bir bir Malik Allah Teala اللہ dinlemiyor Sen dua et Allah'a bir gün azab versin. Alimler diyorlar Malik adı üzerinde. Surat asmış cehennem azabını temsil ediyor. Böyle bakar olara şüşeller. Bin sene sonra cevap verir olara. 1000 sene sonra cevap verir. İhsa'u fe innakum makisun. İhsa'ne demektir? En al Böyle aşağılayıcı, ha? Böyle aşağılayıcı عقل i̇şte Evet Ondan sonra bu son paragrafa da gelelim. Dersi bitirelim. İşte burada diyor ki ondan dolayı ehli sünnet her şeyde Resulullah'a, Allah'a akliyle teslim oluyor. Bak, çor çoruna değil. Çor çoruna teslim olsan İblise uyarsın. Çünkü çor çoruna teslim İblise uymaktır. Akıldan teslim olacaksın. Aklım bana diyor bu Allah'ın emridir. Bu doğrudur. Ben nasıl bilirim bu Allah'ın emiridir? Bir tane geldi hoca bana dedi işte bu Allah böyle emretmiş. Aklım var bir dakika. Nerede demiş bunu? Aklım çalıştıracağım. Ayet ise Resulullah ise eyyidir bu hadis sahihtir zayıftir. Akıl devreye giriyor. Ama ey, kaber, emin oldum doğrudur. E, çok adam var cehennemde gelir. Ne der? E, biz bilmedik. Bize dediler bu hadis sahihtir. Resulullah böyle emretmiş. hal bu uyduruk hadisten amel ediyormuş. İşte asha şey ehli sünnet neden bunlara sünnet vel cemaat demişler? Sünnete akıllarıyla teslim olurlar. Onun etrafında eee dönenler ona sahip çıkarlar. Sünnetin ehli olurlar. Onu da akıllarıyla canlandırırlar. Ondan dolayı olara ehli sünnet vel cemaat demişler. Bular da cemaatin müslümanıdır. Mutlak ve zahir ve batın, küçük متلقل متلقیسلر اسٹب آئٹھ داغل سور درسی بھی نور سورس الی بیل سوفان لیرملری مو منی اللہ تعالی <gülüyor> bu, bu, bu, bu, bu cennetin یول gösteriyor. Bu yoldan gidin cennetin kapısında kendinizi bulursunuz. Melekler size buyurun der. Kendi amellerinizle bu cenneti kazandınız. İşte o ameli gösteriyor biz Allah-u Teala. O amel de nedir? İnne mekâne kavlel mûminîne. Burada diyor, mûminlerin kavli, hakiki mûminin sözü nedir? Nedir? Bize yol gösteriyor. Nedir? İzâ duû ilâllâhi ve rresûlî. Allah ve Resulüne davet edilendeler sözleri budur. Nedir ya Rabbi? Davet edilendeler nedir? İşte Allah böyle emretmiş, bunu nehy etmiştir. Burada مؤمنün sözü ne olur? He? Ne olur? لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ Allah'ın hükmü geldiğinde, yani emri ve <وَنَحْي> Nehi geldiğinde اَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا اِشِدْتِخْ وَاِتَعْتِخْ E burada demedi "Amentna ve neden? Çünkü önce halletti onu. Onu kim diye? "Amentna ve bir Müslüman olan diye. Ama iman gelse iman amelden belli olur. İman amelsiz olmaz. İslam dildendir. Ben İslam'a girdim. İmza attım 5 şartın altına. Ondan sonra amel lazım. İşte burada da bak gördünüz mü? Allah Teala demedisi اَمَنَّ وَسَدَّقْنَا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا İman derecesindeyiz biz. Eşittik Allah'ın emrini. Eşittik. Aklımızdan baktık. Evet bu Allah'ın emridir. Uydurmasyon değil. Resulullah'ın emridir. Şeyh'in sözü değil. Ha? Ne yaparız? Eşittik. وَاَطَعْنَا اَطَعْنَا Emri yerine getirdik yani. Emri ise yaptık. Nehi ise yapmadık. İslam dini nedir? Emirden nehidir? İşte ondan sonra Allah Teala ne diyor? Ulaikahumul muflihun. İşte bunlar felaha erdiler. Felah nedir? Sırat'tan kurtarıldılar. Sırat kıldan ince, kılıçtan keskin. Ondan kurtarsan nereye gidersin? Cennete gidersin. İşte kurtuluş bunu diyor. Sırat'tan kurtarıldılar. Muflih felaha erenler kurtulanlardır. Sırat'tan kurtarılırlar. Sırat'tan kurtandın oh be nefes aldın. Ebedi cehennemden kurtulur. Ondan sonrası kolaydır. Evet. Sonra Allah Subhanahu ve Teala ne buyuruyor? Ve men yuti'illah ver Allah'a ve Resul'e itaat eden üzerine basıyor bir de. Bir de basıyor. Bakın Allah ve Resul'una itaat eden ve yahşallaha ve yettekih. Bir de Allah'tan korkan ha ve حشيہ nedir حشيہ korkmak, korkmak. sakınmak فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ onlar da nedir ödülü alanlardır Allah'ın ödülü nedir cennatin tecrimin tehtihel enhar içinde ne var aklına celen ve celmeyen muteşabih ve غیر muteşabih aklına gelmeyen yani dersin ben cennette sayarsın şu anda Hayal gücü nedir? Esnektir. Ne istesen olabilir. Rüyadır. Bu gücüdür. Bugün de biz istediklerimizin binerce kat fazlasını orada görürüz. Çünkü aklımız idrak etmez cennetin nimetini. Onun için ne kadar istesek yanlış yaparız. İstemeyeceksin. Diyeceksin ben cenneti istiyorum. Şert koşmayacaksın. Cenneti sür diyeceksin. Çünkü cennette senin bilmediğin nimetler var. sınırlama. Evet. Onun için Allah Teala burada diyor ki: "Ve men yut'i'illah ve rasul." Allah'a ve resulüne itaat edin. Bakın sonra ayetin bir püf noktası daha var. Şeytanın yolunu kapatıyor. "Ve yahşallaha ve rasuluhu ve Ne diyor? "Ve yahşallaha ve yetteqih." Sadace Allah'tan korkan ve Allah'tan takva eden. Resulü burada kaldırdı. Çünkü Resul teblihte Allah'ın emri, Allah'ın emri gibidir. Ama korkmak asıl yaratandır. Resul bir kuldur bizim gibi. Hiçbir özelliği yoktur. Elçilerin bir özelliği var Allah'ın seçkin kullarıdır. Allah kendilerine elçi seçmiş. Ondan hariç bir özellikleri yoktur. Onlar da bizim gibi beşer diler. Ama Allah'ın nedir? Sevgili kullardır. Allah yanında kullar nedir? Derece derecedir. En yükseki kimdir? Enbiyaullah'tır. Ondan sonra suddikin şu ada Salihler evli Allahlar ve atabildim onun için burada kaldırıyor Hakkı Allah'tan korkan bu Haşya eden o nedir faiz undur o zaman kim kurtarır arkadaşlar aklı rahmanın istediği gibi örneğimiz kimdir Hz Ademdir peygamberlerdir eh sünnettti بیسم عقل نقل نول yerde çalış Allah'ın لس önüne çıkamayız. مستھ i̇şte bu çok önemli نیرش اللہ دلش اللہ sünnetten çıkan çizgilerinden çıkan dalalete giden insanlar, Aklı koymuşlar, neklın önüne çıkartıyorlar. Akıldan fıkıh yürütürler Ama biz akıldan fıkıh yürütemeyiz. Aklı Allah'ın fıkını kavurmak için, anlamak için kullanırız. Evet, bu da Ehl-i Sünnet'in yoldur. Önümüzdeki derste inşallah bundan sonra e, aynen bu stilde devam edeceğiz. Ehl-i Sünnet, i̇smet, ismet meselesi, şahıslara tabi olmak meselesi, Alimlerin mekaneti böyle gideceğiz inşallah. Bu konuda orada inşallah bir iki ders daha bu konu biter. Bu mesele çok önemlidir. Çünkü